بِالْمَرْخِيَفِ هُوَ دَرْبٌ بِهِ نُورٌ بِهِ تَرْقَى بِهِ تَحْيَا عَالِمًا حُرًّا فَخُطْ سَلِ إِمَامًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا وَدُهُورَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى ضَمَّتْهُ الْبُحُورُ سَلِ إِمَامًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ Yedinci kısımda ve yedinci kısımda başlamıştık. Kitabı'l-mesele zahir, turu khafiyen. Zahir ve khafiyen meseleler. Bu kitapta birinci bab neydi? İki sara fark. fark ve bu zahir mesele ve khafiyen mesele nedir? Tamam, ona sonraki ki bab diyor ki babu Mewani'i Qiyam al fil zahira yani mev konu yani okay hucreti zahira yani zahir meselelerde hucreti kamesinin manileri mevani, engeller maniler yani şimdi ne etti müellif önce sana yüce dikamesi nedir sana anlattı ve ne anladık hucreti dikamesi birinci yani bir meselene hucreti kamesi neyle olur Bismillah ilimle tebliğ ile. Hı, hmm. o nerede? Bu hocam şey, kafi mesela. Hı. Mi? İlimle buluğuyla Hayır, bunlar afala fa, bunlar zahir mesela. Zahir meseler. Ondan sonra işte hmm. şey tarih. Demek gözüm birincisine bir bir ayrım yapman lazım. Hücre dikaması dediğin zaman hücre dikaması birincisine ayrımı gitmen lazım. Hmm. Zahir ve kafi olarak hmm. veyahut da geçen teste yunus şerif rahimeullahun evden okuduk yani ilmun am ve ilmun has diye. Ya İbn Taymiye rahimehuseyh ermişti. Celil Celil ve dakik. Hmm. Yani, mesela Elemesele celile ve mesela Celil dakika. dakika diye ayırmış mesele. Yani ulemanın şeysi bu konuda istilahları farklıdır ama şu anda meşhur olan artık umumen kullanılan tabir nedir? Zahir ve, ve hafi. Mes'eletun lahira ve mes'eletun <gülüyor> hafiyye. Veya mes'eletun lahira ve mesele hafiyye. O zaman birinci siyane, o zaman Kıyam'ın Hüccü dediğin zaman bir, yani Kıyam'ın Hüccü hangi bahiste? Zahir olan bir bahiste mi? Kıfiy olan bir bahiste mi? Bir de ne bir de üçüncü bahis var. O da nedir? Bir de bir üçüncü bahis var aslen. Onu biz konu etmedik. Bu şey mi hocam? Ha, dinin yo dinin aslı meselesi. Hı hı. Dinin aslı. tam dinin aslı yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hı. Bu buna buna girmedik çünkü onun ne yani mahiyeti yahut da eee onun hücceti Neden hüccetin kayımo olması? Neyle olur? Hüccet neyle kayma olur? Yok yani şimdi dinin aslında yani hani mesel usul mesela dediğin zaman mesela usul dediğin zaman o zaman ona hem dinin aslına taluk eden meseleler de girer hem de dinde zahir olan meseleler girer. Tam ikisi de yani ikisini dahil eder. Ama dinin aslına taluk eden meselelerde hüccet nedir? Ne demiştik? Önce saydığımız hocam fıtrat. Ayvah. Misak, fıtrat, akıl. Ha akıl. bunlar ha bunlar şeydir. Ee, hüccet olandır. Ama bunlar ne manada hüccettir? Yani bizim şimdi bu şu anda bahis yani kıyam Hüccet dediğin zaman aslen anlaşılan ilk derecede anlaşılan manada hüccet midir? Değil ha. Çünkü sen orada hüccet ne yani? Onun butlağına yönelik yani batılına yönelik hüccet oluşturuyor. Senin aklın yani hani şeysi orada öyle yani hülasası orada Misaka, misaka, misak üzerine yaratılmış olan fıtrat, o fıtrattan da neşet eden akıl. Ha. O hüccet. O hüccet ama nedir? O hüccet şirkin batılı yönde hüccettir. Nasıl ki akıl yanlış bir davranışa, yanlışlıkla hükmederse ya da zulme, zulümle hükmederse, yalancılığa yalancılık hükmederse, onun gibi şirke de, şirk ile ve şirkin de bir şey olduğunu hükmeder. O manada, yani orada onun batıllarına hüccettir. Ama pekiyle ona cezayı ahkam tereddüt etmesi için yine ne gereklidir? Resalet ha, Risale. hücceti. Yine hüccetin ikamesi gelir. Dolayısıyla o konuyu ayırdık yani. Evet. Tamam yani bu as, ha, dinin aslına ala taluk eden konuyu onu ayırdık. Zahir mesele hafif meseleler. Ha, zahir meseleler Orada işte şimdi zahir, zahir meselelerde hüccetin kaym olması için ne aranır dedik? Ne bir neyle hüccet kayım olur zahir meselelerin? ilimle, yani bir kişinin şah, şahsın bilmesiyle. Hı. Hucurru davet-i Ha bir ayen evet, kayım-ı davetin varlığı. İslam'da İslam Müslüman arasında yaşaması. Hı. Yani ulemanın var olması. Tebliğ, ha. Evet ulaştırılmış olması yani belagın gerçekleşmiş i̇lmi olması. olması. Ayıva ilme ulaşma mütekemmîn olmaz. Onun o zahif meselelerde vücudi Tarif. kamisi tariftir. Tarif yani bunlara ilaveten bunlar bunları ilaveten ama ne olma ne olması gerekir tarif, tarif. yani Onun aklındaki bütün şüpheleri gider, izah giderilmesi ay, şüphelerin izale edilmesi ha, şimdi o zaman burada diyor ki bu mevveneقيام الحجتي yani o hujdet o zaman ne hüccet kaim nerede fiil fi mesela zahire yani o zahir meselelerde Hı. aslen hujdetin kaim olmasını sağlayan sebepler mevcut yani ne demek yani Hı. o şahıs Hı. nerede Müslümanlar arasında yaşıyor. Ulemanın var olduğu bölgede yaşıyor. ilime ulaşma imkanına sahip. Tamam. Sahip yani. O zaman asıl hüccet kaim. O zahir meseleler daha. Şimdi konumuz zahir mesele. Yani zahir meselelerde şimdi hüccet kaim. Lakin İslam şeriatında bazı naslardan yani istinbat edildiği e, ulema istinbat etmiştir. Bazı maniler var. Onlar hüccetin kaim olmuş olmasıyla beraber yine de hükmü o failden ne diyorlar? Meni diyorlar. Meni engelliyorlar. Evet. Tamam engelliyorlar. Konu o. Tamam konu o. Yani hüccet kaim aslen. Hücceti kaim kılan sebepler mevcut. Zahir meselelerde şimdi. Ama yine bununla beraber bazı maniler var. O maniler o işlediği fiilden ötürü aslen ha, hak ettiği cezayı yani hükmü almaktan engelliyor. Ha, o mani engelliyor. Hı. Neymiş bu? Tabi bu şimdi hangi konuda, hangi meselelerde? Zahir meseleler. Zahir meseleler. Zekr ebnül qayyim rahimullah minha Yani bunlardan bu manilerden e zikretmiş ne? Ademet temyiz. Temyizin yani yokluğunu. Temyiz de nedir? Şey doğru Ayva yani artık şahsın bir şeyin doğruluğunu yanlışlıktan ayrı edebilecek, bir şeyin iyiliğini kötülükten ayrı edebilecek ve başka bir tabirle ilahi hitabı fehm edebilecek, yani anlayabilecek, kendisine okunduğu zaman, anlatıldığı zaman onu anlayabilecek bir olgunluğa gelmiş olması, mümeyyiz olması yani mümeyyiz temyiz ehli olması, yani ehliyet sahibi olması. Başka bir tabele Artık ehliyet sahibi olması, artık yani e, şer'i hitaptan, şer'i hitabı yani anlaması ve o, ona göre de amel edebilecek durumda olması. O zaman bu yok diyor bir. Yani böyle bir durum olmayışı. Nasıl? Mesela yaşı küçük olan, sag'ir olan, o fiil kalimü ala 3'ten kalem kaldırılmıştır ve arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve asabi diyor hı hı. hatta ihtelim o zaman küçük çocuk ta ki yani ihtilam yani buluğa girinceye kadar ve onun da alt derecesi yani mumayyiz oluncaya kadar işte yani doğru yanlıştan ayrı edebilecek halal helal haramları anlayabilecek yaşa gelinceye kadar ha Ondan kalem kalkmıştır. O zaman bu ne? Zahir meselelerde bir mani. Yani mesela küçük bir çocuk Müslüman yani İslam diyarında Müslümanlar arasında yaşıyor ama namaz kılmıyor. Şimdi aslen dar darl İslam yaşadığı yer Müslümanların arası. Ulema çok. Hatta belki yani, yani Rabbani ulema çok. Sorma ihtimali imkanı çok ama namaz kılmıyor namazın namazın terkiasın hükmü nedir köfürdür Küfür. Küfür. hücet kaymoldu mu üzerine aslen oldu, oldu. pekala tekfir eder misin hayır yani, niçin çünkü var. çocuk mani var yani yani tekfirinden engelleyen bir mani var çünkü daha henüz yaşı küçük o junun aynı şekilde mejunun da hatta yaqlı dolayısıyla junun da bir manidir velev ki aslen hüccetin kayma olmasını sağlamış olan sebepler mevcut olsa da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o samim, samim yani sağır. Sağır. sağır tabi sağır şimdi bizim zamanımızda tabi eskiden gibi değil ha eskiden sağırın yani ilme ulaşma imkanı yoktu işin gerçeği çünkü nasıl ilmi şey edecek, işitecek çünkü ilmin, ilmin telakki yolu neydi yani sema ileydi Şimdi ha okuma yazması varsa okuma yani okuma yazması varsa ki okuma yazması olabilmesi için evvelen yani işitir, işitir olmuş olması gerekir. Daha sonra belki yani sağır olmuştur. Ama onun dışında normalde sağır, doğa, sağır doğan birisinin yani ilim öğrenmesi yani takriben mümkün değildi eskiden ha. Çünkü eskiden henüz o şey dili sağır, sağır dili yoktu. Aynı zamanda yani şey yani kitap vesaire de çok yaygın değildi ki kitabı okuyabilmesi için önce bir yani okup yazmayı öğrenmiş olması lazım. Ha, dolayısıyla burada Samem de geliyor. Ya samem Ama tabi şu zamanda artık bir sağırın genelde yani o e, okuma yazmayı sağır da olsa öğreniyorlar yani. Dolayısıyla yani şu zamanda bu biraz daha bir ayrıntı istiyor. Ama, ama aslen tabi samemde bu şeye yani mani olarak işletilir. Niçin? Çünkü samem yani o sağırlık neyden engelliyor seni? Ha, ilahi hitabı anlamaktan. Ha, ilahi hitabı anlamaya mani olduğu için elbette bu da manilerden zikrediliyor. Eskilerden dediğim gibi daha etkiliydi ama şu zamanda etkisi daha azdır. اَوْ عَدَمَ الْفَهْمُ ne Yine yani fehmin yokluğu. لِكَوْنِهِ لَمْ يَفَمِ الْخِتَابِ Çünkü hitabı وَلَمْ ve وَلَمْ يَحْضَ تَرْجُمَانِ Ve tercümanda yok ki, e, o yani bu hangi halde, yani eğer kendisine sahibi olmadığı, kendisinin bildiği, bilmediği bir dilde geldiği zaman, ilahi hitap, o zaman da elbette manidir. Yani bu hangi halde olabilir? Mesela, bir küfür diyarında birisi, bir vesileyle Allah azze ve acı nasip etmiş, Müslüman oldu. Ve kendisine mesela, ilahi kitap, Kur'an ulaştı. Hatta belki hadisler ulaştı. Hatta belki bazı yani e, kitaplar, dini kitaplar ulaştı ama Arapça bilmiyor. Yani şimdi veyahut da mesela onun beldesinde mesela ulema da var. Tek tük. Bir tane alim var mesela. Tam da onun şeysinde ulaşma imkanı var. Yani o alime ulaşıp o alimden aslen sorma ihtimali var, imkanı var. Ama Alimin dilini bilmiyor mesela ve tercüman yok. Onu aktaracak tercüman yok. Fehaza bi menziletil asam diyor. Bu ismi Kayyım Rahimullah'ın tavakatındaki sözü. Yani bu ne olur? Bu aynı sağır konumundaki, ha sağır konumunda, sağır mertebesinde e, kabul edilir hükmen. O zaman şimdi burada İbn Kayyım Rahimullah kaç manzi zikrediyor? Bir ya şu küçük olması yani sigar onu mani sikretiyor sonra jununu mani sikretiyor ve yani ademül fehem yani hücceti ilahi hitabı yani fehmetmekten engelleyen manilere sahip olması Arızalar yani bu ademül Fahim şey manada değil yani onu idrak etmiş ha. yani ok yani işitmiş sonra lugatende anlamış ama onu yani ne akledememiş manasında değil. Ha? Yani fehmetmey burada adamın fehmi ne yani onu anlayama anlayamamış. logatın anlayamamış. Bunlar maniler. Zahir meselelerde. Sonra ve Kalib bin Taymi Rahimullah: "Mellem teblughu da'watu ke'sagiri vel ve memma ta fi fatratin fe fă innahum yumtahanuna fi'l ahireh." Davanın ulaşmadık ulaşmamış olanlar, davanın davanın kendilerini yani İslam davası, Risaletin kendini ulaşmamış olanlar kimler gibi diyor, misaviyi yine sagir, mecnun. Sonra o memmata fi fatra ve fatrete ehli yani. Fatrete ehli şimdi ne manada tabi burada fatrete ehli nasıl olması lazım? Çünkü biz hangi bahis işliyoruz? Evet, zahi bahis Zahir var. mesela. O zaman burada fatrete ehli hangi mana nasıl manada, hangi mana fatrete ehli? O kendisinden ilmin kayboldu. Ha, yani ne? Yani galebutul cehil manasında. Ha. Tamam. Yani şey belki var hatta. Hatta belki risalenin eserleri mevcut. Lakin cehalet, cahillik galip gelmiş. O manada fetret ya Yoksa hiçbir sureti yok. Yoksa hiçbir sureti yok. O nasıl zahir meselelerden bahsedeceksin. Allah, evet. Erham vakti. Yani zahir mesele manada? Burada zahir meseleleri babında işlediğimiz zaman fetret ehli yani o şu anda olduğu gibi yani Müslümanlar, Müslüman toplulukta belki yaşıyor veyahut Müslüman toplulukta yaşıyor ama ulema az, var olan ulemaya ulaşım imkanı ha, kısıtlı, e, belamlar sayıca çok fazla, ve hak dini, doğruyu tamamıyla karıştırmışlar yani insanların zihninde e, karıştırmışlar dolayısıyla insanlar yani doğruyla batılı birbirini hak ayıredemeyecek bir konuma gelmişler vesaire bu manada fetret eyniha fe ennuhum yumtehennune fil ahire bunlar ahirete imtihan edilir o zaman burada İmam, İmam Teymi Rahimullah da aynı yani manileri zikrediyor Yaşça küçük olmayı. Yani henüz temyiz yaşında olmamak. Sonra ne? Mecnun oluşu ve fetret, ha, fetret yani galibetül e, cehl. Yani ne manada? ilahi hitabı fehm edememesi. Velev evet. ki mevcut olsa da. Velev ki mevcut olsa da. Sonra diğer bir mani ve hadithul ahd. Yani İslam'a henüz yeni, yeni, yeni girmiş olan ve men fi badiye, ve badiye ne yani badiye Be'ide. Yani ilimden uzak olan bâdiye. tabi şimdi badiye bâdiyetun bâide yani şimdi bâide mesela o bâide olmasına değil. O garibe de olabilir. Mesele nerede aslen? Yani aslen zabıt nerede? Hayır o ilme ulaşma imkanına sahip olmaz. Ha belki uzak bir badiyede yaşıyor ama aralarında alim var ve ulema var. O zaman yine de, o, o, zaman, ya, o zaman o yine şey değildir ha yani hücretin kayma olmasa mani olmaz Hayırdır. yani evet. ba o baide sıfatı gelmesinin sebebini çünkü adeten uzak yani badiye halkı şeyden uzaktır yani evet. medeniyetin bulunduğu ulemanın bulunduğu ilmin yani çok olduğu merkezlerden uzak olduğu için onların ilmi hem bir kendi aralarında ulema yoktur çünkü ulema genelde hep yani şeydedir şehirdedir. Bir ikincisi uzak olma hasabıyla de ilme ulaşmak için yani sefer kolay değildir. Dolayısıyla yani ulaşma imkanları düşüktür. Dolayısıyla bu yani baide sıfatı şey, tavsif edilmesi bundan ötürü. Yoksa ölçü orada değil yani. Baide ise ondan sonra yani her haliyle hüccet kayma olmaz manasına değil. وحديث الاهدي ومن نشا في باديه قال ابن تيميه رحمه الله في حديث الاهدي وصاحب الباديه قلنا عنه ما demiş İmam Teymi رحمه الله لا يكفر العلماء ومن استحل شيئا من المحرمات لقرب اهدي بالاسلام او لنشاته بباديه بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون الا بعد önce bu söz nakli geçmişti. ulama Tekfir etmemiştir. Kimin men şeyin muharramat yani Muharramat ama ne? Haramlardan ve şimdi zahir meselelerde yani zahira, mutevatira onun tabiriyle. İmam Temir'e onun çok kullanır. Zahir, mutevatiri olan. Haramlardan ötürü mesela birisi yani bir böyle zahir ve mutevatir olan bir yani, haramı yani kat'i bir haramı e, helal görse bu nedir? küfürdür. Lakin İslam'a yeni girmiş. Evet. Tamam. Ya yani İslam'a yeni girmiş veyahut da uzak. uzak bir diyarda yaşıyor ve ilme ulaşma imkanı yok. Sorma, sual etme imkanı yok. O zaman ne olur? Kafir olur mu? Hayır. hayır. hayır çünkü hüccet kendisi üzerine kaim olmamıştır. olmamıştır. Ha. Çünkü o İslam'a yeni girmiş olması veyahut da uzak diyarda yaşaması manidedir. Muqal evet. el küfrü'l mu'azzab alayhi la yekunu illa ba'da risale. Evet. Sonra başka bir mani, ev bilâdu kufr. Bilâdu kufr o da manilerden. Aman tabi şimdi mani bilâdu kufr değildir. Mani nedir yani bilâdu kufrdaki nedir? Ayva ilimden uzak olması. İlme ulaşma imkanına sahip olmaması. Şimdi bu zamanda mesela bu zamanda bütün İslam beldeleri bilâdu kufrdur. Çünkü yani bir beldenin küfrünü neyle hükmediyorsun? ayva idaresiyle idaresi kâfiresi o zaman o diyarda küfürük alır. yani o manada şu anda bütün İslam beldeleri küfür diyarı ama halkları Müslüman halkları Müslüman aralarında yani Müslüman alimler var, ilim var, ilme ulaşma imkanı var. Tamam yani elbette yani o yani şey zabıt orada değil yani ama eski şeylerde, eski zamanlarda tabii ki küfür beldesinde Müslümanlar yaşamazdı. Köfür beldesinde Müslümanlar yaşamadığı için elbette orada ulema da olmazdı. Ama orada İslam'a girenler olmuyor muydu? Oluyordu. Mesela İslam'a girenler oluyordu. Şimdi o İslam'a girenler tabi ilimden uzak kalınca bazı haramlar işliyorlardı veyahut bazı farzları terk ediyorlardı. Bu, velev ki bu terk ettikleri farz veyahut da işledikleri haram, zahir, mutevatir olsa da, yani zahir meselelerden bir haram veyahut da zahir mesela bir farz olsa da bunun ötrüne yani tekfire elbette gidilmez ha çünkü küfür beldesinde yaşadıklarından ötürü ilme ulaşma imkanları yok. Ha şimdi diyor ki o biladi kofur galibun hazme rahimullah mellem tebluhu vacibatu'd-din fe innahum ma'zurun. Ve la mülamete aleyhi ve kad kana Cafer ibn Talib ve ashabuhu radıhunhum bi ardil Habeşe sallallahu aleyhi ve Bilmediğine. Şimdi İbn Hazm Rahimullah kime, Kime? Menlem tablohu din dinin vacibe ulaşmayan ulaşmayan kimse fe innehu ma'azûr adur, ma'azûrdur. Ve la mulamete aleyhi. Onu bir herhangi bir kötüleme bir paylamada olmaz. Niçin? Ve kad kâne Cafer ibn Abi Talib radıl anhu ve ashabuhu ve ar Arı Habeşe yani hicret etmişlerdi Habeşistan'a. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine, o da Medine'deydi. Ve Kur'an iniyor ama Kur'an i̇n, iniyordu yani hükümler nazil iniyordu. In, eee in, in, in, in. ve şerai'u ve birçok şer'i ahkamda teşri ediliyordu. Çünkü henüz vahiy iniyordu ve hükümler var oluyordu aralarda. Fele yeblu ila Cafer. Amene. Bu hükümler yeni inen hükümler Cafer Radul Anhuiye ve bu ashabe bunlara ulaşmıyordu. Falayablu ila Cafer ve ashabi aslan li inqita' at-tariq cumleten min al-medine Çünkü yani arada bir ulaşım imkanı yoktu. Ne onlar Medine'ye ulaşabiliyorlar ne de Medine ehli onları ulaştırabiliyordu. Dolayısıyla arada bir inqita vardı. Aslenli inqita tariq jumlaten min al ile ila ard 6 sene boyunca böyle kalmışlardır. Fe ma darrahum fi amilu bil-muharram Ve elbette yani o 6 sene içerisinde birçok hüküm yeni geldi. İster haram veyahut da farzlar olarak olsun, bazı hükümler mesela değişti. Bazı hükümler neshedildi. Ama şimdi aslen yeni gelmiş olan bir hükümden ötürü onlar Habeşistan'da işlemediklerini işlemediği işlemiyorlar diye onlar bundan ötürü o hükmü almıyorlardı. Ve ota evvelen var olan bir hüküm daha sonra nesedilmiş. Onlar ama o mensuh haliyle onu idame ediyorlardı bundan ötürü onlar herhangi bir surette bir yani muahaza'e tabi dinlerini bunu dil getiriyor İbn-i Rahimullah. Bunun da sebebi ne? Çünkü onlar küfür diyarında yaşıyorlardı. Habeşisten o zaman küfür diyarı. Ama tabi burada asıl şey ne? Yani asıl manine ilme ulaşamamaları. İlme ulaşamamaları. İlme ulaşamamaları. Zaten onda ifade ediyor. فَلَا يَبْلُغُ اِلَا جَعْفَرٍ Yani ha. o yeni inen hükümler جَعْفَرَ رَضُ الْاَنْهُ ve رَضُ الْاَنْهُ وَا ulaşmıyordu. Dolayısıyla burada yani belahın e, mümkün olmayışı dolayısıyla ilme ulaşımda mümkün olmayışı bunlar aslen maniler bunlar han veya mani aslen bu وقال أيضا, وما يبطل من قال من الخوارج ان في حين باث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في اقاصي الارض الايمان به ومعرفه شرائعه فان مات في تلك الحال مات كفارا قال ويبطل هذا Kavlullah azza ve celal la yukellifu Allah nefsen illa vus'aha laha ma kasebat ve aleyha maktasebat ve laysa fi vus'i ahadin ilm al-gayb. ibn Hazm yani bu durum diyor. Eee Habeşistan muhacirlerin ha, vaziyeti kimin görüşünü iptal ediyor? Haricilerin çünkü haricilere göre hüccet nedir? Risalettir. Ha, diyor. Hüccet risalettir. Yani risaletin ama ne manada risalettir? Risaletin varlığı hüccettir. Ha. Yani eğer bir rasul gönderilmiş ise yeryüzünde birisi, bir rasul bulunduğu zaman o zaman bütün yeryüzü ahali üzerine hüccet kaim. kaim olmuştur. Ve her kim ki bu böyle bir halde yani bu halde yine şeriata muhalif davranırsa veyahut da işte Allah Subhanahu ve Teala'ya muhayir inkar ederse rububiyetin uluhiyetinde nedir? Kafirdir. Ha. Kafir. Dünya ve ahirette kafirdir. Ha diyor ki diyor şimdi İbn, -i İbn -i Hazm rahimeullah eee Cafer Anhu ve diğer ashabın yani Habeşistan muhacirlerin hali bunu iptal ediyor. Ha çünkü onlar neticede o 6 senelik dönemde Resulullah mevcut idi. A bununla beraber kesinlikle şeriata muhalif davranışları vardı. Ha, dinin asla muhalif bir davranışları elbette yoktu. Ama şeriata muhalif. Çünkü şeriat o zaman ne? Ha, tedarruç ediyordu. Yani tedricen iniyordu. Elbette yani onlar birçok hükümlerden haberdar değillerdi veyahut da bazı hükümler değişmişti. Yine buna rağmen herhangi bir surette onlara bu hal zarar vermedi. Burada şimdi bu hariciler, pekala bu bahiste görüşler neydi? Bir hatta şey edelim, bir tekrarlayalım. Yani bir bir fırka ne diyor? Bir fırka diyor ki, eğer yani bir eğer e, kişi de, eğer kişi aklen aklen e, veyahut da şöyle diyelim, yani akıl eşyanın iyiliğini, kötülüğünü evet. ayırt edebilir. Evet. idrak edebilir. Dolayısıyla her kim ki akıl sahibi ise ve akıl sahibi olmasıyla beraber Allah Subhanahu ve Teala'yı billememiş ise billememiş ise o zaman nedir? Kafirdir. kafirdir. Evet. Ha, dünya ve ahirette kafirdir. Evet. Bunlar bir mutezile, mutezile ve maturidiler. Evet. Evet. Evet. Tamam mutezile ve maturidilerin görüşü. Sonra ikinci görüş, evet. bunun buna zıt görüş, yani akıl, eşyanın iyiliğini, çirkinliğini, e, kötülüğünü evet. yahut güzelliğin güzelliğini, çirkinliğini evet. bilemez. Evet. Ancak neyle malum olur? Evet. Risalet. Evet. Emir ile. Yani e, eğer, eğer şeri, e, şeriat ona yap demiş ise, güzeldir, güzeldir iyidir. Yapma demiş ise, o zaman Kötüldür. çirkin, kötüdür. Dolayısıyla risalet gelmeden önce Hiçbir eşyaya ha, bu manda hüküm verilmez. Bunu, bu da kimin görüşü? Eşyaların bu eşarıyla görüşü. Ha, şimdi bir üçüncü görüş var. O da nedir? Ha, bir, yol, bir, bir üçüncü görüş diyorlar ki eğer Allah Azze ve Celle yeryüzüne Resulü göndermiş ise o zaman o Resulün varlığı ile bütün insanlar ne etmesi lazım? Allah Subhanahu lazım insanı. ve şeriatı itaat etmesi lazım. Kim buna muhalif olursa ister yani Asıl da olsun, ister yani şer'i ahkamda olsun nedir? Kafir. Kafir. Kafir. Bu da haricilerin görüşü. Ve dikkat edin ne diyorlar? Yani hariciler risalet hüccetini, yani risalet hüccet görüyorlar ama ne manada? Varlığına. Varsa o zaman hüccet kayma olmuştur. Bu nerededir? Ulaşma mümkün müdür değil mi? Ulaşmış mı, ulaşmamış mı bakmıyorlar. Risalet var ise, mevcut ise o zaman Tekfir ediyorlar. Ha, dördüncü görüşte nedir? Bu da ehl sünnet cemaatin görüşü ve doğru olan, hak olan görüş nedir? Evet. Akıl. Tahsin ve yapar, yapar, yapar. Ayva. Eşyanın, güzelin, çirkinini ayrı e Bu manada Allah subhanehu ve teala ifrad etmek, tevhid etmeyi gerektirir. Evet. Ha? Evet. Ve şirkide batıl kılar, zemmeder, terk etmesini sağlar. Evet. Tamam. Bu manada hüccettir, akıl. Evet. Hüccettir. Lakin ceza ahkamında Risale'nin Risale ulaşması şarttır. Sadece Risale'nin varlığı değil, evet, Risale'nin ulaşmış olması, o şahsı ulaşmış olması şarttır. Bunlar bahiste bu dört, e, dört fırka ve dört söz. ha Ve dikkat edersiniz, hepsi aynı şeyleri kullanır. Ama bu ee, hepsi yani farklı manalara kullanılır. Dolayısıyla bugün de bu bahiste çok karışıklılır. Sen bugün mesela bir akıl, yani akıl hüccettir dediğin zaman hemen senin genelde muhatabı neyi anlıyor? Yani akıl hüccettir ne manada? Mutezilenin aklı hüccet kıldığı gibi ya da maturidenin aklı hüccet kıldığı gibi. Halbuki sen öyle aklı hüccet kılmıyorsun. Veyahut da sen mesela risalet hüccet kıldığın zaman belki haricilerin risalet hüccet kıldığı gibi anlayanlar var. Halbuki sen haricilerin risade hücet kalibi kılmıyorsun. <gülüyor> ha bunlar, evet bunlar şimdi e, zahir meselelerde hücetin kaym olma, hücetin kaym olması ile beraber engelleyen yani hükmü engelleyen Mani. maniler. Onlar da nedir yine bir. Yaşça küçük olmak. Delilik gibi. Hücceti fehmetmemek. Fehmetmemek, abi. Sonra? Uzak bariyede yaşamak. He, uzak bir yerde yani, yani ilme ulaşma imkanı. He, olmayan bir küfür uzak bir Küfür diyenle yaşamak. yaşamak. Evet yani, bunlar. Halim'in İslam'a. İslam'a yeni girmiş olmak, evet. <gülüyor> Tabi buna, yani bu sadece bunlar değil, ikrah da mesela bunu anilerden. Yani zahir meselelerden muhalefetinden ötürü yani hükmü engelleyen maniler. İkrahtı mesela bu manilerdendir. A sonra kibabda diyor ki bab-ı mevani aqiyamın hücceti fil meselil khafiyye. Khafî meselelerdeki hüccet e, <gülüyor> ikamesini engelleyen maniler babu Şimdi burada birincisi yani bütün zahir meselelerde olan maniler, hafi meselelerde geçerlidir. evlasıyla geçerli elbette. Ha, burada da şimdi ziyade maniler, ziyade mani. Neymiş قال تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ إِلَىٰ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا وَعَلَيْهَا مَا ayet وان ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تجاوز أمة الخطأ والنسيان الله سبحانه وتعالى أمتهم ذن خطايف وانطقاده آ كاردن جافت مشتر صحاب بنحبان والحاكم وان عمر ابن عاص رضي الله عنه مرفوعا إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصافل هو أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر متفقنا عليه عزمن Yine yani hakim, kadı, ha, ha. alim. Eğer bu iştihad eder ve isabet ederse so, o zaman iki ecir vardır ama hata ederse bir ecir vardır. Ve قال ibn-i Teymi rahimullah, ehlü sünnetü ve cemaati yaqulun ma della aleyhi ve icma'ı, ve huwe enne el-mu'mine yastahıq va'da Allahi ve fadlahu, ve ala ve ala bu kitap sünnetin ve icmanın delalet ettiği ve ehli sünnet ve cemaatinde görüşüdür. Eğer bu e, bir mümin yaptıklarının ötürü ne eder? Yani adına güzel adına. Işler, işler işlerse o zaman yani hasenatı hak eder. Ve kötü işler işlerse cezayı, cezayı hak eder. Ha şimdi burada neyi kastediyor müellif? Burada mani ziyade gelen mani hangi mani? i̇bn mi hocam? İbn-i Teymi Rahman sözü ona yani bir ilave ama asıl nerede? Asıl hata. Khata. Hata yani o da o da mani yani nerede mani? kafi meselelerde Hafi yani nerede? İştihat aslen burada kastetti. İştihat. Yani iştihat da nedir? kafi meselelerde manidir. Hı? Manidir. Yani Rabbine la tu'ahide ennesine ve akta'na. Yani akta'na nedir? Hata nedir? Yani sen bir şeye doğru güzel bir şey isabet. Onu kastediyorsun ama Yanlış. yanlışa isabet ediyorsun. Yani o hakka doğru isabet edemiyorsun. Tamam yani senin iştihadın, senin çaban o doğru olana isabet etmek. Lakin bir sebepten ötürü onu isabet edemiyorsun, hata ediyorsun. Ama Kasıtsız. O Yanlış olanı isabet ediyorsun. Hatan odur. Yani bir iştihat yapıyorsun. İştihat. Aslen mesele bu. Yani bunu müellifin ilave ettiği manilere nedir? İştihat manisi. O da nerede? Kafi meselelerdir. Ha? Yani o zaman zahir meselelerde iştihat mani Hayır. Değildir. Kafi meselelerde iştihat manidir. İştihattan maksat ne? Yani bir meselede kafi olduğu için yani delaleti açık olmadığı için, dakik olduğu için, dakik olduğu için, çünkü o meselede nas, lafzen mevcut olmadığı için, var olan naslarda, yani am olmayıp da has olduğu için, sadece ilim ehlinin arasında tedavül eden haberler olduğu için ve o haberlerde ihtimalli olduğu için hem metnen hem seneden ihtimaller var olduğu için hem lugaten ihtimaller var olduğu için ne diyor yani o şahıs muştehit yani içtihat ehliyetine sahip olan orada ilahi iradeye ulaşabilmek için isabet etmek için ne diyor? İctihad ediyor. İctihad da çaba sarf ediyor. Yani doğruya ulaşmak istiyor. Allah'ın iradesine, azıcacık iradesine ulaşmak istiyor, hakkı hakka ulaşmak istiyor. Ama bir yerde bir hata yapıyor. Ya kendisine Nas ulaşmadığı için yani o bahisteki Nas ulaşmadığı için ve ondan ondan ötürü de başka Nas'lardan yola çıkarak istinbata başvurduğu için veyahut da Nas kendisine ulaşmış ama Nas'ın senedinde mesela ricalinde bazı yanlış bilgilere sahip olduğu için ve da ona ulaşan senette yani muşkule olduğu için ona göre de haberi terk ettiği için. Veyahut da muhaberin mesela belki metninde, lafızların delaletinde hata, yani na, nasıl yanlış fehmettiği için. Veyahut otta usulen hatalı olduğu için, usulen kendi sahip olduğu hatada, yani ağımı, hasa hasa ama bina et, hamletme filan meseleleri gibi, veyahut otta işte taksisi kabul etmemek gibi, takidi kabul etmemek gibi meselelerde yani usulen belki bir hata yaptığı için. Ne diyor? Yani o iştihadında doğru olandan sapıyor, he, sapıyor ve yanlışa isabet ediyor. Bak Hı. iştihad etti, hafif meselede. Şeriatın açık beyan etmemiş. Bütün herkesin arasına yaygın olmamış. Yani nasıl dedik en özet şey... Ee, mı? tarif şeyin Avam ve Havas arasında eşit, eşit bilinen, bilinen. E, eşit bilinen yani bu mesele eşit bilinen bir mesele değil ki tam iştihada muhtaç bir mesele iştihadında da isabet etmeni hata etti Hı. o zaman o ne? bundan ötürü yani hemen e, sen e, böyle dedin işte sen bidatçısın, sen fasıksın hatta sen kafirsin denilmez ha. mani yani orada iştihat nedir? Manidir. İçtihat manidir. Ama bu iştihat nerede mani tekrar? Hafif meselede. meselede. Nerede iştihat mani değildir? Zahir, Zahir. meselelerde. Üçüncü meselemiz neydi? Zahir mesele, hafif mesele de usul. Yani dinin aslında taluk edilmesi iştihat mazeret değil Değildir. İştihat da yani dinin aslında iştihat mani değildir. Yani bir kişi mesela Allah Subhanahu ve teala kullukta Allah'ı azze ve Celle, yani kullukta çaba sarf etmiş. Emek sarf etmiş. İştihad etmiş ama neye ulaşmış? Yani falan falan da Allah gibi ilahtır. Dolayısıyla ona da Allah gibi ibadet etmiş. İştihadı bu yani. Şimdi mazur mudur? Hayır. Hayır değil. Yine muşriktir. Evet. Ha, yine evet. muşriktir. Tam bunlar hayır etmeniz lazım. Yani, şirk babında çünkü dedik ne? Şirkin işlenilmesiyle yani o fiil işlemesiyle ismi alır. isme tereddüb eden hükümleri de alır. Bu risaletle bir alakası yoktur. Ancak ne? Teazib ahkamı. Teazib ahkamında risaleti şart koşuyoruz. Ha şimdi Ve Abdullah ve İbrahim Ebne'u şeyh Abdüllatif. Abdüllatif Rahimullah'ın Şeyh Abdüllatif'in oğulları İbrahim e, ve Abdullah. Ve i̇bn Suhman. Yani üçü. Evet. İbrahim, Abdullah ve İbn-i Suhman. Bunlar üçü diyorlar ki Mes'eletu tekfiril muayyen. Muayyenin tekfiri meselesi. Mes'eletu'l-ma'rufetun. İza kâle qawlen yekûnul qawlu bihi kufran. Yani küfür olan bir söz söylediği zaman. Tamam. Malum bir şey. Fe yuqâlu men kâle bihâzel qawli fâhûve kafir yani burada neyi tek yani cinsin, cinsin tekfiren umumen. Yani her kim ki yani sözü öl bir söz söylendiği takdire küfürdür. O zaman her kim ki böyle bir söz söylerse kafir, kafir olur. Kimi tekfir ettin? Hmm. Cinsi. cinsi. Ha, o nevi tekfir ediyorsun. Yoksa muayyen ferdi Şansin. değil. O Ahmedi, Mehmedi, işte Yusufu ve vesaire değil. O cins, Yani o sözü söyleyenler cinsi. Tamam, o sözü söyleyenler cinsi onlar kafirler umumen. Lakin lakin şahsul muayyen, lakin o muayyen şahıs, eğer bize söylerse, o muayyen şahıs, eğer bize söylerse, o Ama eğer o muayyen muayyen şahsa gelince on diyor tekfir edilmez şahıs, eğer bize söylerse, o muayyen şahıs, eğer bize söylerse, o muayyen şahıs, eğer bütje kendisinde yani kayma oluncaya kadar wa hadha fi masail khafiye Bu hangi nerededir? khafi meselelerde elleti kad yakhfa deliluha ala ba'd innas kema fi masail kader ve'l irca ve nahvi zalika mimma ahlul ahwa'i fe inna ba'd aqwalihim tatadammunu umuran çünkü bazı sözlerinde ayva küfür küfür içeriyor mesela mesela Kur'an mesela hocam Ha mesela ayva, mahluk demeleri gibi, Kur'an mahluktur demeleri gibi, Allah'ın görünmemesi hmm. Aziz şey ve Ayva, mesela çok yaygın olan yani şeyde, topluk arasında dediğin zaman Allah nerede, ne diyorlar? Ha, her, yer. her yerde. Ha. Ha, her yerde, Allah'ın azze her yerde demesi, Nass'ın, nasıl, nasıl inkarı. Allah subhanallah semada olduğunu söylüyor. Ama o diyor, onlar, o diyor ki Allah her yerde. Şimdi aslen nasıl inkar etmiyor mu? Aslen, aslen yani aslen, aslen nasıl Bunu inkar yani ediyor. ediyor çünkü Allah subhanahu wa ta'la semada olduğunu beyan ediyor evet. ama o diyor ki hayır semada değildir her yerdedir aslen bu nasıl inkar e, nasıl inkar nedir? Küfürdür. Küfürdür. küfürdür ama yine bununla beraber tekfir edilmiyor evet. ya, tekfir edilmiyor çünkü mesele hafif mesele evet. hafif bir mesele evet. dolayısıyla burada diyor ki yine de ne, tekfir edilmez la yuhkam bikufrihi hatta tuqama alayhi alhujja allati yakfur tarikuha yani onun küfrünü gerektirecek olan hüccet onda kayma olunca kadar ya hafi meselede de ne yani küfrünü ne gerektirir hangi hüccetin yani tarif ay o tarif ve hada fi almesaili hafiye allati kad yakhfa daliluha ala ba'dinnas herkese değil ama bazılarına kema fi ve mem ne kalehu ehlu'l ehwa bidat ehli ehwa ehli fe inna ba'de aqvalihim tetadammamu umuran kufriye min ve kuran ve sünnet mutevatir sünnette gelmiş olan bazı şeylerin reddini gerektiriyor bazı sözlerin nas'ın yani reddini gerektiriyor yani aslen nasr reddetmek ve o nasr etmek küfürdür ama işte burada ne devreye giriyor nas'ı ediyor mu yani o Ayeti veyahut da hadisi Hayır. mi reddediyor? Hayır. Ya diyor ki orada ya o lafızı tevil ediyor. Evet. Veyahut da mesela hadislerde ona göre o hadis mutevatir değil. Veyahut da hadis yani Kur'an'a muhalif olduğu için kabul etmiyor vesaire vesaire. Yani o demden bahsettiğim o usulen, ha, usulden kaynaklanan bazı şeyler e, onu o görüşe yani vardırıyor. Ha? fe'ku feyakunul kavlul mutadamminu li reddi ba'dinnususi kufran kufr olur ve يُحْكَمُ yuhkamu ala qayili bil kufr li ihtimali wujud mani çünkü mani olabilir mani olabileceğinin ötürü küfrün hükmedilmez nedir o mani kel cehli cehalet ki o zaman cehaletni hafif meselelerde <gülüyor> mani nedir mani cehal hafif meselelerde manidir. Zahir meselelerde manidir. Yok hocam zahir mesele zaten alimle ulaşması Tabii bilmese. Ya bilmese ne olacak? He, zaman, yani mesela şimdi İslam'ı yeni hikaye girmiş hikaye. olan birisi işlem yani namaz kılmıyor mesela. Evet, ama, Niye namazı kılmıyor? Bilmediği için. Cahilliğinden cahilliğinden ayo. Evet. Demek ki mazur etmiş bu. Evet. Ama orada cahel cehaletin yani zahir meselelerdeki maniler Aynı şekilde hafi meselelerde de aynı şekilde geçir. geçerlidir. Ha. Ve hafi meseledeki yani maniler asli geçer ama ne? hafi meselede yani ilave nedir? Bu iştihat meselesi. O zahir meselelerde mani Değil. değildir. Hı. İştihat Z ve içtihadın alt kısımları mesela ne? İçtihadın alt kısmını tam hata tam hata zahir meselelerde mani değildir Aynen. Sonra mesela itihat dediğiniz on ilk akla gelen nedir Tevil Tevil, yani. tevil mesele zahir meselelerde mani değil. değildir ha mani değildir Çünkü yaygın yani zaten mesele oraya onun için zahir olmuş çünkü herkes değil. yani eşit bildiği bir mesele sen orada tevil yapman evet. Elbette senin için maliyett olmayacak ama hafi meselelerde durum böyle değil ha Hı. yani itihat o bütün o ihtiyadın alt kısmının Elbette tevili, hatası hepsini buna dahil ediyor. Ve bununla beraber dediğim gibi yani başka maniler de var. Yani ikrah gibi mesela. O da yine yani elbette muteber manilerden. ihtimali ouais. i mani kel cehli ve adam elmi bi nakd nas. Mesela o nasıl yani bozduğunu nakz ettiğinin farkında değil obdelaletih yani nasın delaletini yani nasıl anlamamış doğru yani suret üzere anlamamış dolayısıyla yani öyle bir bidat görüşü varmış fe inne şeraia oldu bu yani bir şeyh abdül latif Şeyh İbn-i Sohman ve Şeyh Abdül Latif'in oğulları İbrahim ve Abdullah buna dördü de bunu söylüyorlar. Tabi naklinle kimden geliyor? i̇bn Teymi Rahim Allah'tan. O da beş. Yani burada şimdi yani hafî meselede en muhim oha yani onu iyi anlamanız lazım. Hafî meselede iştihat manidir. Ha, mani. Dolayısıyla yani İslam uleması bidat fırkalarını tekfir etmemiştir çünkü iştihad etmişler yani asıl dinin aslı ne dinin aslı sabit mi değil mi bu bidat fırkalarında sabit, sabit. yani müslümanlar müslüman olduklarını yani orada bir bozuklukları yok Tam nakız orada değil nakız onların dinin aslında değil yani la ilahe illallah Muhammed resulullah da değil nakızları nerede yani hafi kısımlarda Şimdi mesela isim ve sıfat baksı genelde nedeniyle yani hafif baksislerdendir. Şimdi ama nasıl hafif baksislerden? Yani eğer bir kişi Allah subhanahu ve teala Kur'an'da gelen isimlerini inkar ederse hafif midir? Hayır, Hayır bu zahir. Bu ne? Bu Kafirdir. Zahir. Bütün İslam uleması tekfir et. Niye kadirileri tekfir etmişler? Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın ilim sıfatını inkar ediyorlar. Tam ilim sıfatını inkar etmek ayrı bir mesele. İlim sıfatını tevil, et. tevil etmek ayrı, ayrı bir, bir mesele. Tevil edenler yok mu? Var. Var. Kadirliler yani kabul ediyor. Eşariler ilmi kabul ediyorlar ama tevil ediyorlar. Veyahut mesela kelam bahsi. Yani Allah subhanahu ve teala'nın konuşması. konuşması. Eşariler inkar mı ediyor? Aynen. Yok. Ama ne? Tevil, tevil ediyor. ediyorlar. Tevil ediyorlar. Konuşmadığına çıkıyor. Evet. Hakikaten konuşmadığına. Yani o kelamın Nefsi yani. Ke, zatında bir mana. Allah'ın azze cen, zatında kelamı nedir? Bir mana der. Yani zatında var olan mevcut, kaym olan bir mana olarak tevil ediyorlar. Aslen ne diyorlar? İnkar Aslen yani. Allah subhanahu wa'at'in kelam sıfatını inkar ediyorlar. Yani o, lazımı o. Ama onlar bunu söylemiyorlar. Onlar bunu da kastetmiyor. Yani tevil ediyorlar. Dolayısıyla İslam uleması eşariler fırkı itibariyle tekfir etmiyorlar. Ha aralarını tekfir etmedikleri eşariler yok mu? Var tekfir edilen eşariler de var, tekrir Maturidiler vesaire vesaire ama onlar ne işte onlar hafi yani mesele olma dahilinde hüccetin ikamesinden sonra Ha tariften sonra ve tarifte bu meselelerde el yani mesele ne kadar çetin çetiniyse ne kadar şüpheler var olmuşsa o kadar da kadar o tarif de o kadar uzar evet. Sonra ve menha ve menha adamu fehmil hucjeti ve Bu da yine Manilerden, yani hücceti fehmetmemek, yani şüphelerin zahil olmamış, olmamış olması. Ha. Şüphelerin zahil olmamış olması. Ve ademül muanede ama neyle beraber? inat, etmemek. i̇nat etmemekle beraber. Ha. Yani kişi inatlaşmıyor. Yani şeye açık, münaziraya açık, mücadeleye açık ve inatlaşma da yok. Ama henüz şüpheleri zahil olmamış. Bu da ne? Manidir. Velev ki onun yani o söylediği bidat, hafif bir meselede, hatta belki yani, hakikatinde yani küfür olsa, hakikatinde ama e, henüz, yani şüpheler zahir olmadığı için, tekfir edilmez ha. mücdet, yani kaim olmuş, kabul edilmez ve ki, yani ulema vesaire vesaire yani, bütün o sebepler aslında mevcut ve kâle ve butayn feddolar, kâle inne kavle şeyh takîddîn, yani İbn-i Teymi Rahim'i olarak hâstediyor innet takfira ve yani bir bu sözle ne anlıyoruz diyor tekfir ve katıl maquf tur ne ulaşmasına. bundan birincisi anladığım şu şudur ki diyor yani tekfir ve katıl eee hujjetin fehmine mutlak surete hujjetin fehmine maquf değildir ne mevkuftur? Ulaşmış. Bel ala buluĞiha. Tamam, ulaşmasına mevkuftur. Yani bu şimdi hangi meselelerde? Bu zahir, meselelerde. zahir meselelerde. Ulaşmış, hüccet kayma oldu. Evet. Tam zahir meselelerde. Fe fehmuha şey'un ve buluĞa şey'un ahar. <gülüyor> Çünkü fehmi bir şeydir, ona ulaşması başka bir şeydir. Fe lo kâne hâden hukum. Fe lo kâne hâden hukum mekufan ala fahmin hücceti lem nu و نقتل الا من علمنا انهم معاندون <خاصة> o zaman eğer durum böyle olsa diyor o zaman ancak saf inatçı olan muanid olan onları tekfir onlar ancak öldürülür ya da tekfir edek öldürülürük ve haza baynul <الْبُطلًا> butlan bu diyor apaçık nedir batıldır bel ahiru kalamihi rahimullah yani ibni cemi rahimullahun ya dullu ala ennahu ya'tabiru fahm al hujjati fi al umur allati takhfa ala katirin min al nas wa laysa fiha munaqadatan li't-tauhid wa'r-risale ne itibar ediyor? Bu hüccetin fahim Yani, fahim fahim yani o hüccetin fehmedilmesi nerede itibar ediyor? kafi meselelerde. Yani delilin hafî olduğu ve ne ala katirin min al nas. İnsanların bir çoğuna. Herkese değil. Bir, yani bazılarına hafif kalmış. وَلَاَيْسَ فِيهَا اَمَا نَا مُنَاقَدَةٌ لِلْتَوْحِدُ وَرِسَيْلَ Ama o, o muhalif oldukları meseleler, hangi meseleler değil? <gülüyor> Asli meseleler <gülüyor> değil. Tevhide ve risalete muhalif olan meseleler değil. Yani La ilahe illallah, Muhammed Resulullah bakısına giren meselelerden değil. Orada hücretin fehmine itibar ediyor. Kel <gülüyor> cehli, mesele cehalet gibi. Bir bazı sıfat işte sıfat sıfatı umumun değil ama sıfatların teferruatı ha yoksa sıfatları inkar eden kafirdir. Ama sıfat sıfatı, yani sıfatların teferruatında tevil etmiş. Tevil ederek yani e, sapmış olanlar bunlar da İslam uleması durmuştur ha. Emme'l umurü'lleti ama şeyler yani ne hiye مناقضة للتوهد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحم الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل أما, أما الأمور التي هي مناقضة للتوهد والإيمان بالرسالة التوهد رسالة münakız olana, bozan muhalif olan meseleler gelince fakat saraha tasrih etmiştir rahimeullah fi mevadii katira birçok yerde bir küfri ashabiha yani onların küfrünü yani tekfir etmiştir ve katli öldürülmesi amenerde ba'de Ve dedi ki ne zaman gelir hüccet ikamesi hücred ikamesinden sonra sonra yani hüccet ikamesi ile o cezanın infazı Aynen. arasında Aynen. yani bir şey işlemiştir mesela şimdi meselede Ulama ya ulaşma imkanı var, Müslümanlar arasında yaşıyor vesaire. Hücre ka üzerine kaym olmuştur. Evet. Namazı terk ediyor mesela. da namazın terki evet. değil. Yani namaz. Evet. Ha şimdi evet. ayıwa namazı inkar evet. ediyor. Yani namazın namaz kalmıyor mesela. Zahir olan ne yani yönü nedir? Namazın farziyeti. Evet. Evet. Tamam. Namazın farziyeti nedir? Zahir. zahir meseledir. Yani bir kişi eğer namazın farziyetini mesela kabul etmiyor ki namaz farz değildir. Bu şimdi eğer Müslümanlar arasında yaşayan bir kişi ise, Hı. ilmi ulaşma imkanı varsa o zaman hüccet kayma mu? Oldu, mu? Oldu. oldu. Mesela Türkiye'de bir kişi diyorsa ki namaz farz değildir. Nedir? Kafirdir. Yani sen onun hüccet ikamesini yapmanı şart değildir. Zaten hüccet kayma olmuştur. olmuştur. Ha, çünkü o mesele zahir bir mesele. Herkes, Türkiye'de herkes namazın farziyetini bilir. Bunu kimse yani hocalardan sormaz. Bu aile içerisinde malum olan bir mesele. Eğer bir kişi bunu kabul etmiyorsa kafirdir. Ama namazın terki, küfürdür meselesi bu nedir? Bu <gülüyor> hafif. Namazın terki nedir? Namazı terk ediyor şimdi. Ha şimdi diyebilir miyiz? namazı terk ediyor kafir oldu? Hayır. Hüccet ikamesi gerekli. Hüccet ikamesi ne mana gerekli? Tarif mahiyetinde. Yani ona gitmen lazım demen lazım bak yani, yani namazın terki küfürdür. O sana belki cevap verecek diyecek ki yani evet yani ben ben namazı inkar etmiyorum ki yani namaz vaciptir farzdır ama Tembellik. tembellikten kılmıyorum. Sen bu sefer o tembelliğin şer'i bir mazeret olmadığını ona e, izah etmen lazım. İzah etmen lazım. O belki sana diyecek ki ben Hanefiyim. Hanefi mezhebinde namazın terki küfür değildir. Ben namaz inkar etmiyorum ki o zaman bu sefer ne etmen lazım? Hanefi mezhebindeki bu görüşün sahih olmadığını ona izah etmen lazım. Sonra o belki diyecektir ama sadece Hanefiler böyle demiyor. İmam Şafir de namazın terkini tekfir etmiyor. O zaman İmam Şafir Rahimullah'ın bu bahiste yani tekfir etmedi ama hadden öldürdüğünü izah ediyor. Yani anladınız ya burada o zaman tarife giriyor mesele. Evet. Namazın terki hükmü tarif ama namazın farziyeti o zahir. O zahir. Ha, o zahir. أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان برسال فقد صار حرمها في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد ولم يأذرهم بالجهل ولم يأذرهم بالجهل جهالات لا والنار معزول قرمى مشتير معزول قرمى مشتير فهم الهجرة نرد خفي مثل buluğul hucje zahir meselede kafidir ama fehmu'l hucje kafi meselelerde gereklidir evet ve kale mecd yani mecduddin Ebu'l barakat İbn Teymiyye rahimehu İbn yani ebul, ebu'l Abbas Ahmed İbn Teymiyye Rahimullah'ın dedesidir mecduddin mecid dediğin din zamanı en yani hamillerde mecid Ebu'l Barak Ebu'l Berekat İbn Teymiyye der rahimehu'llah İbn Teymiyye rahimehu'llah dedesi dedesi Müjduttin. "Bir MÜJDET" ve sahih o, "anna, kulla beda'etin, kafarna fiha dâiyet, fâinna nufasqul muqallidâfiha." Hambo, ham belirde, ham beli mesebinde kaide, ha, kaide, ham belirin, ham beli mesebinde ve ham beli ekserinde böyledir. Ya yani nedir? Ve sahih o, "anna, kulla beda'etin, kafarna fiha dâiyet. davetçi tekfiri ettiğimiz her bir bidat tamam. Her bir bidat fe inne nufsikul muqallide fiha. Muqallid ne diyoruz? Tefsik ederiz. Bir. Kural. Yani o bidat eğer dav, davetçisi yani davetçisini tekfir ettiğimiz o bidatın sahibi mukallit ise onda ne deriz? Tefsik, tefsik ederiz. Bir. Yani e, hüccet ulaştı mı ulaşmadı mı bakmayız. Yani o fasıktır. Kemen mesela kim gibi? Kemen yakulu bi halqil Kur'an. Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen gibi. Yani Kur'an mahluktur diyen o zaman davetçi kim nedir? Kafir. Kafirdir. O davetçiyi ha. taklit eden o da fasık. fasıktır. Ev hmm. mahluk. Hmm. o enne esma'ahu mahluka. Ev ennehu la yura fil ahira. Ev hmm. yasubbu sahabete tedayynen. Yani dinen Allah subhanahu aleyhi ve anh, dininde bu, böyle emredilmiştir şey diye sahabeyi sebedenler. o اَنَّ الْاِمَانَ مُجَرَّدُ اِتِقَاتِ اَوْ اَنَّ الْاِمَانَ مُجَرَّدُ اِتِقَاتِ Ne diyor bunu? Davetçilerini tekfir ediyor ve mukallidlerini de tefsik ediyor. اَوْ bu الْاِمَانَ مُجَرَّدُ ne manada? Yani fukuhatul murciye manasında değil, yani cehmiler manasında, yani saf da felsefeciler manasında ne yani saf e, itikattır. Amel hiçbir surette iman bağsında, itikatta insanın İslami yani bünyesinde bir mahiyeti yoktur. وما اشبه ذلك فمن كان bak بورda izahını yapıyor. Femen kana alimen bi şeyin min hadi'l Yani bir o zaman o bidatlarda ilim sahibi. Yani bidatı biliyor. Ve iddio Ne nadi ona Kân. çağırıyor davetini. Ve yunazır ona, ha, yani. manazır ediyor. Yani onu savunuyor. Sana karşı tartışıyor, sana karşı onu müdafa ediyor bidatını. Yani bidatı, bidat hakkında bilgi sahibi, ilim sahibi. İkincisi ne diyor? O bidata insanları da davet ediyor, çağırıyor ve üçüncüsü muhaliflere karşı da o bidatı savunan, savunan birisi ise diyor o zaman, fahu محكوم بِكُفْرِهِ ona küfür hükmü onun hükmü küfürdür. Nas'a Ahmedu ala zalik fi mawaadi'. İmam Ahmedten bu konuda yani nakiller gelmiştir diyor. Bu Hanbeli mezhebinde yaygın olan görüş budur. O zaman burada ne yani ne diyor bir eğer o bidat küfür olan bidat ise yani küfür gerektiren bidat ise o zaman davetçisini o bidatın önderi tekfir ederiz mukallide tefsik ederiz. Onu da işte izah ederken nasıl yani bu davetçi nasıldır diyor. O bir yani o bidat hakkında ilim sahibidir. İkincisi ona davet ediyor. Üçüncüsü savunuyor, münazır ediyor. Muqadzakara Şeyh Abu Butayin. El hilafı beyni hezaynil kavlayni fiddorul intisar. Ha bu o zaman buraya yani hilaf. Hilaf yani Hanbeli mezhebi içerisine bu konuda ihtilaf var. Çünkü mesela El-Muvaffak gibi, yani İbn-i Kudami Rahimullah gibi, bunları buna muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki, hayır, yani e, davetçiyi de tekfir etmeyiz, e, mukallide tefsik etmeyiz. Çünkü hücret ikamesine bağlı. Yani hücret ikamesi kaym olduktan sonra ancak tekfir ederiz, tefsik ederiz. Hücret ikamesi kaym olmadığı sürece tekfir etmez ve tefsik etmeyiz. İster dahi olsun, ister mukallide olsun. Buna da neyi deli getiriyorlar mesela? Diyorlar İmam Ahmet mesela Mu'otasim'i tekfir ettiği gelmemiştir. Nakle, nakil gelmiyor. Halbuki Mu'otasim savunuyordu. savunuyordu, hakimdi yani yöneticiydi, savunuyordu. Hatta savunmanın en ala yani mertebesini İşkence. işkenceyle zor, zorla icbar ettiriyordu. Değil mi? Hı. Ama bununla beraber yine de İmam Ahmet'in Mu'otasim'i tekfir ettiği gelmemiştir. Hatta işte ona hitabı vardı ya emirul mu'minin diye. Tabi bunu sen şimdi tevil edebilirsin diyebilirsin ki yani bu şimdi onun illa da tekfir etmediğini ifade etmez. El-Muhim yani şey e, ihtilaf var Hanbeliyeli arasında da. Ha, burada da yani onu zikretmiyor ama İbn-i Rahimullah yani Ebu'l-Abbas Rahimullah İmam-ı Teymi Rahim, burada dedesine muhalefet ediyor. O da yani bu bahiste hücedikamesine şart getiriyor yani dedi ki o yani sahih el cem'u bainahuma. Ala hasab olan bu. Sahih olan yani bu ihtilaf şimdi bir bir taraf diyor ki yani davetçiyi tekfir eder, mukallidi de tefsik ederiz. Bir taraf diyor ki hayır ister davetçi ister mukallit olsun ancak ne vücudi kamisinden sonra tekfir ederiz ve tefsik ederiz. Vücudi kamisi neye göre olacaktır? Zahir ve hafi meseleye göre. Dolayısıyla bidat ehli arasında, yani bidatlar genelde meselelerden meselelerdendir. Dolayısıyla ne deriz? Tarifle. Tarif Taku etmiş, inatçı olmuş artık, inattı yani inadı zahir olmuşsa tekfir ederiz. Ama bu olmadığı sürece ha, tekfir edilmez. Eğer bidatı yani küfür mahiyetinde bidatı hissetalım. Dolayısıyla diyor ki o sahih el cemu bainahuma sahih olan bu İksar, iki görüş açısından cem et. Nasıl cem edeceksin? Ala Yani zamanın durumuna göre. Yani eğer bir bir zamanda e, cahillik galip geliyor mesela o zaman orada ne dersin? Orada tekfir, etmesin. tekfir, etmesin. tekfir etmesin hücredi kavmesi lazım gelir. Tarif defalarca belki tekrar tekrar izah etmen gerekir. Çünkü cehale çok kalip. Şu zamanda olduğu gibi mesela. Veya e, diğer yönü o zaman ne olur? Ama yer cahil yani sünnet hakim ise ilim, sahih ilim yani ve sünnet hadis ehli mesela çok yaygın ise ve her yerde mesele maruf ise buna rağmen birileri çıkıp da yani böyle bir vaziyette sünneti muhalif yani küfür mahiyetinde bir şey diye davet ettikleri zonu edersin. O zaman tekfir edersin. Yani o zaman yani senin bulunduğun yerde ve zamanda hakkın ne kadar munteşir olduğuna ve ne kadar hakim olduğuna, ne kadar galip olduğuna elbette bunun etkisi var ha bunun elbette bir var ama o mesele işine pekyle mesela bir mesele hafi yani hafif nezik aslen yani imam Şafa rahimullah'ın sözünden yani o tarifinden de onu anlıyoruz yani hafif ne zaman hafifdir eğer nasınsan ha Açın, zahir ha, yani tasvir edilmemişse yani açık beyan edilmemişse o zaman hafiydir. yani o zaman yani bir meselen hafi ve zahir olması neyle alakalı ilk derecede ha, Allah Subhanahu wa Taala o meseleyi ne kadar açık beyan etti Nasıl? Yani hangi derecede beyan etti? Açık beyan ettiyse zahirdir. Kapalı beyan ettiyse hafidir. Dolayısıyla mesele yani ona hafiy ve zahir olarak değerlendirirken elbette ilk derecede ona bakman lazım. Ama mesela bir mesele şeriatın şeriatta beyan edildiği surette hafiy. Lakin mesela sen kendi bölgende o mesele hakkında artık bütün şüpheleri Giderim. gidermişsin. Herkesi yani o konuyla alakalı yani belki onlarca devreye sokmuşsun. Halk arasında yani o mesele artık çok yaygın bir hale gelmiş herkes biliyor. Şimdi mesele asıl kendi zatında hafiy. Çünkü şeriat onu apaçık beyan etmemiş. Lakin senin şartlar dahilinde artık o mesele o kadar munteşir olmuş ki, o kadar vâdih olmuş ki yani artık bunun yani bu bu hususta eğer sen bir bidata dalarsan o zaman burada o mani olarak ha, itibar edilmez. Tamam artık senin iştihadın yani bu bahiste mani olarak itibar edilmez. Aslen iştihadın manidir lakin artık bu şartlar dahilinde ha, bu vaziyette senin iştihadın artık mani kabul edilmez. Çünkü o iştihadı kaldıran, gideren, tarif, tarif, tarif yapılmış yani. Her şey apaçık oldu. Vela ki mesele kendi zatında hafiy olsa. ha Bunun zıttı içinde geçerli. Mesela kendi zatında zahirdir, apaçık bellidir. Ama vaziyet öl bir vaziyet ki, Aslen zahir yani olan o apaçık beyan edilmiş olan mesele işte şeylerin belamların işte şeytanın uleması vesaire sebebiyle ve halkın arasındaki yani yönetim tarafından da e, sebeplerin yani yönetimin oluşturduğu ve destekli vesaire o bütün o cahillik e, sebebiyle halk yani zahir velaki zahir olsa ama bilmiyor veyahut da bildiği de tamamıyla yanlış mesela ve o halkın da o doğruya doğruyu ulaşma imkanını da engelliyor. Çünkü ulemayı hapsediyor, ulemayı konuşmaktan engelliyor vesaire, zulmediyor, eşkence ediyor vesaire. Şimdi o zaman mesele kendi zatında aslen ne? Zahir. zahir. Ama vaziyet itibari vakada o mesele hafi olmuş. Ha şimdi o hafi mesele mi oldu? Hayır yine zahir. Lakin ha senin onu değerlendirmen yani değerlendirirken hafi gibi değerlendirmen lazım çünkü vaziyet o, ha, vaka o işte onun için oradan oradan yola çıkarak ne diyor ulama diyorlar ki belki yani mesela yani Kur'an, Sünnet, kitaplar hepsi mevcut olsa da yine de hücet kaym değildir diyorlar. Hücretin yani hücetin tecdidi gerekli çünkü bunlar ne fetret ehli diyorlar. Fetret, işte o fetret ehli yani o o e, insanların fetret yani ta, dahil edilmenin sebebi buradan geliyor. Anlaşıldı değil mi? Hı. Dolayısıyla yani o sınıflar dahilinde düşünmemeniz lazım. o Onu terk etmeniz lazım. Yani sınıflar içerisinde fıkıh yapılmaz. Yani şu bizim şu zamanda e, şeyden artık hakim gelen ve her yerde talebelere e, icbar edilen adeta o akademik yani akademik o tasnif anlayışı. Böyle fıkıh ilim olmaz yani. Başlık, alt başlıklar her şey işte mesela. Mesela bu bahiste. İnşallah daha detaylı okuyacağız inşallah. Mesela bu maniler. Kitaplara baktığın zaman maniler kaçtır? Dört, tane dört manidir. İkrahtır. Cehaletir. Cehalettir. He, e, hata. Tevil. Hata. He. E pekine başka mani yok mu? Başka maniler var. Tamam Yani iş sadece bu dört değil. Sadece bu dört değil. Ha bunlar ekser olan. Yani en yaygın maniler bunlardır. Ama manile sadece bunlardan ibaret değil. Bir yani maniler vardır. Belki o mani sadece bir kişi de geçerlidir. Yani o kişi de o mani geçerli ama diğerlerinin geçerli değildir. Veyahut da bir mani vardır. Herkes de geçerlidir ama bunda geçerli değildir. Evet. Tamam Yani bu böyle tasni, yani sınıflandırılacağın meseleler değil. Umumen fıkıh öyle değildir. Yani ilim öyle değildir. Ve özellikle yani bu meseleler öyle değildir. Elmah'ım biz neredeydik? <gülüyor> ha, ha tamam ha burada evet. <gülüyor> ha şimdi şey, e, cemler sahih olan Cem nedir diyor. Yani zamana göre, e, zamana göre değerlendirmek, yani vakaya göre değerlendirmek. وَبْنِ تَيْمِيَ رَحِيمُ اللّٰهِ فِي اَوَّلَى رِسَلَةِ تَسْعِنِيَ Bu Risalesi İmam-ı Rahimullah'ın yazdığı çok nefis, çok değerli bir Risale. Neyle alakalı? Allah'ın Azze kelam sıfatıyla alakalı. Ve bunu kime yani redd ne yazıyor? İşte Eş'arilere. Allah'ın Azze kelam sefatını, o kelamın işte ma'nâ, nefsinde, zatında kayma olan mana olarak tarif ediyorlar ya, ona reddiye mahiyetini eziyor. Ama tabi o kitap aslen ne? Yani Risalesi kitabı bir e, sürecin neticesinde aslen ortaya çıkıyor. Tamam. İşte onun için burada tes o Tesiniye Risale'nin baş kısmında İmam-ı Rahim bu kitabı niye yazdığını izah ediyor. O da zamanında yani şeydeyken, hapis iken Zindandayken Mısır'da o işte kadılar, alimler vesaire bir araya geliyorlar. Onu akidesinden yani bu kelam özellikle kelam sefatıyla alakalı onası umumen sefatlar hakkında vesaire. Ona bazı yani söylemediği şeyleri nispet ediyorlar, iftira atıyorlar yani ve bunlardan dönmesini filan istiyorlar. Aralarını böyle birkaç kez yazışma git gel oluyor ve ne diyorlar İmam Teymi Rahimullah aslan mahkemeye çağırıyorlar onu mahkeme edecekler yani ulema Malikilerden Şafilerden ve Hanefilerden oluşmuş yani o Eşariler de eşari ağırlıklı mahkeme ne edecek onu yani onu yargılayacak itikadi görüşlerinin ötürü onu mahkemeye çağırıyor çağırıyorlar o da kabul etmiyor yani diyeyim yazdıklarım ortadadır diyor hatta akide-i gönderiyor onlara diyor ki işte bunları bu akiden budur diyor yani. Eğer buna bir muhale şeyiniz varsa, yani düzeltecek bir şeyiniz varsa bana yazın. Delillerinizle. Ben de size ona cevap vereyim. Yani icabet etmiyor. Ve bu bir 3-4 kez böyle gidip geliyor. Tamam mı? Sonunda artık ve her bir defasında onlar hiçbir surette onun yani söylediklerine cevap vermiyorlar. Her defasında sadece gel seninle bu meseleyi, yani bu şeyleri görüşeceğiz. Bunlardan vazgeç. Sen şöyle şöyle diyorsun. İşte bundan böyle vazgeçmen lazım. Şöyle demen lazım vesaire vesaire. Yani onun demediği şeyleri ona dedirtiyorlar. Ondan da yani demediği şeylerden de <gülüyor> tövbe edip rucu etmesini talep ediyorlar. Kendi akidelerini benimsemesini istiyorlar vesaire. Bu böyle uzayıp gidince lemme naqashaba ulema ehli'l ehwa ve'l bidai fi waqtihi ve zahara inaduhum. Ne onların yani işte bu sürecin akabinde artık İmamı Taymi Rahimullah'a onların inadı ortaya çıkıyor. Hani artık onlar çünkü evvelinde aslen bir risale yazıyor. Muhtasar bir risale gönderiyor onlara. O risalenin akabinde işte bu tesis eniye kitabını yazıyor. Daha mufassal. Aslen yani onun ilk cevabı muhtasardır. İşte diyor ki: "Vahhara inaduhum, qale lahum ve rafa savtahu ve qale ya zanadika ve ya murtaddin." Yani onlara kendisi diyor. Onların yine tekrar bir cevap gelince artık diyor ben diyor bağırarak yani öfkelendim diyor kendimi tutamadım bağırarak işte ey murtetler, ey ey kafirler ya mubeddilin ey Allah'ın şeriatını değiştirenler diye bağırdım diyor. Ha bunu niye burada getiriyor? Çünkü imamı ı Teymi Bakır Rahimullah bunlar eşariler. Yani tartıştığı eşariler ama artık inatlaştıkları ona belli olduğu için, zahir olduğu için ne diyor? Onları tekfir ediyor. Yani tekfir ediyor. Ama aynı İbn-i Teymi Rahimullah وَفَرَّدِّ عَلَى الْبِكْرِي Bikri'ye reddiyesi meşhurdur. قَالَ لِبَعْدِ ulemâihim ve kudatihim وَاَنْتُمْ عَنْدِ لَا تُكَفَّرُونَ وَنَحْوَا Böyle yani onlar da aslen yani aynı şeyleri söylüyorlar. Lakin onları tekfir etmiyor İbn-i İbn Teymi Rahim. Diyor ki siz benim innimde cahillersiniz. Ben sizin dediklerinizi söylesem ben kafir olurum. Ama siz cahilsiniz dolayısıyla sizi tekfir etmem diyor لَا تُكَفَّرُونَ اَوْ لَحْوَهُ O zaman ne? Yani aynı bidatlar ama iki farklı. Yani iki farklı fırka. Bir fırkası, bir fırkada artık o tarif sürecinin neticesinde onların inadı zahir oluyor, tekfir ediyor. Ama diğer fırka mesela, aynı bidatlar olmasına rağmen tarif henüz yani şey etmediği için, yani tamamlanmadığı için, ha, tamamlanmadığı için tekfir etmiyor. Onun cehaletlerini mani olarak mazeret kabul ediyor. Ve sahip olan bu. Sahip olan bu. Sonra vel muanidu kısmen muanidte iki kısımdır. Muanidun sarih apaçık yani belli inatlaş yani inat üzere olan bu yani hafif meselelerde de artık ne? Yani, tekfir yani hüküm alır. وَالشَّب۪يحٌ بِالْمُعَانِدِي وَهُوَ مَنْ كَانَتْ شُبْهَتُهُ غَيْرَ السَّائِغَةِ Yani muanide benzer. Nasıl benzer? وَهُوَ مَنْ كَانَتْ شُبْهَتُهُ Yani onu haktan alıkoyan o şüphesi nedir? غَيْرَ yani, Makbul bir şüphe değil. Aslen şüphesi zail olmuş. Ama o yine o şüphesinde artık muteber olmayan, makbul olmayan, ha, senin artık musellem olmayan şeylerle gerekçilerle yine o şüphesinde tutulmaya çalışıyor. Açık yani artık, belli yani. Şeysi kalmamış. O da nedir? Muanet benzeridir. Wala hada minan nazar. Yani artık onun sana hani öne sürdüğü gerekçeler, sebepler artık aslen makbul değil yani. Aslen makbul değil. Ha bunlar ikisi ne? Bunlar ikisi muanet hükmündedir ayva. Hani bunlar ikisi muan muanettene, hükme alır. Ha ondan sonraki bab, yani tekrardan ibaret. Şimdi, o zaman şimdi yani netice ne? Şimdi bu çok önemli mesela ha. Çok önemli mesela mesele. Netice ne? Hüccet ikamesi dediğin zaman o zaman demek ki, siz birincisi ayet etmemiz, etmemiz lazım. Zahir Nasıl? Zahir. Bir, bir asri mesele olsun. Ha, a, Mesele yani, a, yani dini, dinin aslına mı taluk ediyor? Bir. Evet. İkincisi, zahir, zahir midir? midir? Evet. Taluk yani, ettiği mesele veyahut da hafi midir? Birincisi yani. Birincisi bu ayrıma gitmeniz lazım. Evet. Ha, şimdi zaten eğer dinin aslına yani şirkle, tevhidle alakalı bir mesele ise veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani mutabaat tevhidine giren bir mesele ise evet. Kur'an'ı tasdik etmek alakalı melekleri tasdik etme yani meleklerin varlığını işte yani ahiret vesaire bunları tasdik etmekle alakalı meseleyse mesele ise o zaman bu. bu burada yani hüccet yani nedir? Risaletin ulaşması. Ya, yok. Burada yani Allah subhanahu ve teala'nın birliği nedir yani burada hüccet? Burada işte, hocam, işte ayva akıl yani akıl, hani, bir hani bir onu bir şeyle bir özetlersek ak yani akıl yani ehli sünnetin anlayışı üzere hani akıl hücceti akıl o, o bahislerde akıl hüccettir bununla beraber rasullerin gönderişi gönderilişi bu da sabittir. Çünkü bugüne kadar Allah Sübhanu ve Teala daima yani muradını resul ile beyan etmiş. Tamam mı? bu bahane la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah bahsi. Bu bu bahistense o zaman zaten onun yani onun teferruatı zaten farklı ayrı bir mesele. Ama eğer mesele zaten bunun dışındaysa o zaman nedir? Ya Zahir ya zahir Zahir ise o zaman hüccet neyle kaym olur? İlimle, ilim, ile, belağ ile, ulemanın uleman uleman bulunması, davetin müslümanlar. yani davet kaym olması, ilime ulaşma İmkana imkan olması. var olması, İslam beldesinde Eşim yaşaması, olursunuz. bunlarla hüccet kaym olur zahir meselelerinde. Tamam sen buna ilaveten ona Tarif, tarif yapma mecburiyetinde değilsin. değilsin. Ha tarif yapabilirsin, tarif yaparsın. Ha, güzel olandır ama şart değildir. Ama hafif meselelerde tarif şarttır. Ha, tarif şarttır. Tarif olmadan hüccet kaim olmaz. Tariften de kastettiğimiz ettiğimiz ne? Yani, şüphelerin edilmesi. Ha, şüphelerin izah edilmesi. Şüphelerin yani karşı tarafın şüphelerin izah edilmesi. Ha mani olarak da Şimdi maniler var mı? Z var hocam. Mesela yani sebepli yani, va yani hüccetin, hüccetin e kaim olmasını sağlayan sebepler mevcut. Aynen. İlle de hükmü gerektirir mi? Hayır. Hayır. Maniler de olabilir. Bak şartlar oluştu yani. Hani diyoruz ya işte şartlar, şartlar oluştu. Manilerin kalkması. kalkması. Şartlar oluştu. Ama şimdi mani de olabilir. Mesela ne? Ne yine? manilerde? Beni ayıracağız. Beni ayıracağız. Zahir, yani ayıracağız. Mi? zahir mi, mi ayırman lazım. Ha, zahir ise... O zaman e, mesela hocam küçük yaşlı olması, Ay, deli olması, İslam'a yeni İslam'a yeni girmez, küfür bezne yaşamaması, ilme bulaşamaması, bunlar hepsi, hepsi nedir? Mazereti. Ha mani, mani. olabilir. hükmünü engeller. Ve ki hücret kaym olmuş olsa da evet. sebeplerin nazarında. Ha. Ama o şakısta yani o muayen şakısta bunları hepsi mani olarak işlete, işletmen lazım var ise, kafi ha. ise buna ilavetine buna gelir. İştihaat ha içtihad etmesi. İçtihad da meselelerde meseleler manidir. Ayva. Ha şimdi meseleyi anladınız mı bakalım diye size bir şey getirdim. Altyazı <gülüyor> M.K. به ترقى به تحيا عالما حرا فخود سل اماما عاش في العلم دهورا ودهورا يطلب العلم ببذل حتى ظمته البحور سل